Kötü üvey annenin sonu. Vaktiyle bir adam varmış. Adam Caz'ın küçük bir kızından başka kimsesi yokmuş. Günlerden bir gün adam bekarlıktan usanmış, dul bir kadınla evlenmiş. Bu kadının da bir kızı varmış. Kadın kocasının kızını kıskanırmış. Çünkü kendi kızından hem daha güzel hem daha iyi kalpliymiş. Kadın bu kızı nasıl başından atacağını düşünüyormuş. Bir gün kendini hasta gibi gösterip yatağa yatmış. Kocası... Ne oldu güzelim? Niçin yattın? Diye sorunca... Neyim var ben de bilmiyorum. Ayaklarımda derman yok. Her yerim sızlıyor. Diye bir yalan atmış. Adamcağız çeşit çeşit şifalı otları toplayıp kaynatmış, suyunu karısına içirmiş. Fakat kadın bundan hiç fayda görmemiş. Bir gün kocasına demiş ki... Bu gece rüyamda bir derviş gördüm. Bana iyi olmak istiyorsan kocanı söyle, kızını alıp bir dağ başına götürsün, orada bıraksın. Bunu yapmadığınız takdirde ne yapsanız boştur dedi. Adam kızın sevgili yavrusu olduğunu, onu evden hiçbir suretle çıkaramayacağını söylemiş ama... ...söz, laf, rica, minnet hiçbir şey kar etmemiş. Kadın ya o ya ben deyip başka bir şey demiyormuş. Adamcağız nihayet kalbi sızlayarak kızını atmaya razı olmuş. Ertesi gün baltasını alıp dağa gitmek için hazırlanmış. Kızına da... Seninle dağa gidelim kızım. Ben odun keserken sen çiçek toplarsın. Demiş. Birlikte yola çıkmışlar. Bir dağın başına geldikleri vakit adam kızına... Geldik. Hadi sen çiçek topla. Demiş. Kızı yalnız başına bırakmış. Kız birçok güzel çiçek toplamış. Vakit gelmiş, geçmiş. Babası gelmemiş. Kızın içine kurt düşmüş. Savallı Belki de bunu mahsus yaptılar. Diye düşünerek kederinden hüngür hüngür ağlamaya başlamış. Akşam olup da karanlık basınca korkusundan ne yapsın bir ağaca çıkmış... ...orada uyuyakalmış. Bütün gün çalıştığı için pek yorgunmuş. Sabahleyin uyanmış. Öylece aç ve susuz dağların arasında dolaşmaya başlamış. Az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş. Kendisini birdenbire mağaranın ağzında bulmuş. Biraz dinlenmek için mağaraya girince... Köşede bir devanası görmüş. Devanası sağ memesini sol omuzuna, sol memesini sağ omuzuna atmış hamur yoğuruyormuş. Korkudan kızın dişleri birbirine vurmaya başlamış. Zavallı ne yapacağını şaşırmış. Eline düşersem halimi ne olacağını Allah bilir. Kaçsam iki adımda beni yakalar diye düşünüyormuş. Nihayet. Anlamın yazısı neyse o olur Demiş bütün cesaretini toplayıp devanasının yanına gitmiş ona Anacığım Demiş ve sanki onun çocuğuymuş gibi memesine yapışıp emmeye başlamış Dev anası İnsanoğlu eğer anacığım demeseydin sütümü emmeseydin seni bir lokmada yutardım Kız fırsatı kaçırmayıp yalvarmış Sen benim anamsın ben senin kızınım Başımda büyük bir dert var beni bundan kurtar bütün başına gelenleri ve üvey anasının ne kadar fena bir kadın olduğunu anlatmış. Dev anası acımış. Onu evlatla kabul etmiş. Karnını doyurmuş. Akşam olunca da yatırmış. Sabahleyin uyandıkları vakit kızı mağaranın dibine götürmüş. Burada birçok yılanlar yaşıyormuş. Hepsi de yavruymuş. Bunları göstererek... Bak bütün bunlar benim çocuklarım. Korkma bir şey yapmazlar. Yalnız onlara karşı iyi davran demiş kızcağız orada yılanların arasında kalmış. Onlar için su kaynatmış, içine biraz kepek atmış, yedirmiş. Bütün gün yanlarında kalmış, onları sevmiş, okşamış, boyunlarını mavi boncuklarla süslemiş. Akşam olunca devanası gelmiş. Yavru yılanlar onu görür görmez sevinçlerinden oynamaya, neşeyle ıslık çalmaya başlamışlar. Devanası öksüz kızı okşamış, çok sevindiğini söylemiş. Kız uzunca bir zaman yavru yılanlara dadılık ettikten sonra bir gün devanası, "Kızım, hizmetinden pek memnun oldum. Söyle, ne dilersin? Nasıl mükafatlandırayım?" diye sormuş. Kız babacığını görmek istediğini söylemiş. Devaması, hay, hay Demiş. Bir sandığı altınla mücevherlerle doldurmuş. Bunu bir altın arabaya yüklemiş. Kızı da üstüne bindirip demiş ki... Hadi kızım bu arabayla babanın yanına gidersin. Eve varınca sandığı bir odaya koydurursun. Ancak babanla beraber açıp içindekileri alırsın. Kız dev elini öpmüş ve yola koyulmuş. Babası kızını görünce sevinçten ne yapacağını şaşırmış. Onu kucaklamış, öpmüş, sandığı bir odaya götürüp açmışlar. Çok zaman geçmeden üvey ana bunu öğrenmiş, kıskançlık içini kemirmeye başlamış. Ve o kızı kurtlar parçalasın diye dağ başına attırmıştım. Gitti büyük bir servetle geri geldi. O halde kendi kızımı da dağda bıraktırsam... ''O da tahliye kavuşabilir.'' diye düşünmüş. Sonra kocasına ''Kendi kızını nereye bıraktınsa benimkini de oraya götürüp bırak.'' demiş. Kocası önce kadının dediğini yapmak istememişse de kadın çok ısrar edince öteki kızı da çiçek toplatmak bahanesiyle daha başına götürüp bırakmış. Kız çiçek toplamış, üvey babası kendisini almaya gelmeyince dünya başına yıkılmış. O da devanasının bulunduğu yere doğru yürümüş, onu görünce fena halde korkmuş ve memesinden birkaç yudum süt emdikten sonra o da öbürü gibi yavru yılanlara da dolmuş. Hayvancıklarla baş başa kaldığı vakit onlara yemeklerini soğuk vermiş, onlardan iğrenmiş, tiksinmiş, tatlı bir söz bile söylememiş. Akşam dev anası gelip de yavrularının yanına gidince hayvancıklar yemeğimizi soğuk yiyoruz, bize küfür ediyor hakaret ediyor diye dert yanmışlar. Dev anası bir kelime bile söylememiş. Kız ertesi günde öyle davranmış. Üçüncü günde yavrular daha çok sızlanıp daha acı şikayet etmeye başlamışlar. Dördüncü gün dev anası... Kızım artık senin hizmetine ihtiyaç yok. Ne dileğin varsa söyle. Demiş. Kız Annesinin yanına gitmek istediğini, kendisine de altınlar, mücevherler vermesini söylemiş. Dev anası, pekala demiş. Sonra kocaman bir sandığı yılanla doldurup, arabaya yüklemiş, kızı da bindirip yola çıkarmış. Kız gelince anasıyla kucaklaşıp öpüşmüşler ve sandığı kocası görmesin diye bir odaya götürmüşler. Acaba ne var içinde diye merak edip açtıkları zaman... Aman Allah'ım! Bir sürü yılan dışarı uğramamış mı? Yılanlar ikisini de hemen oracıkta öldürmüşler. Bu sırada adam gelip karısını bulamayınca odaları aramaya başlamış. Karısının olduğu odanın kapısını açınca ikisini de yerde görmüş. Pek o kadar da üzülmemiş. Çünkü onlardan safadan çok cefa görmüş. Baba kız bundan sonra sakin bir hayat sürerler. Bu kadar çok parayı ölünceye kadar bitiremezler. m a t a